Fatır suresi ikinci sohbet ikinci ayetten itibaren. Elhamuzu billah, elhamuzu billah, elhamuzu billahi min rahim Rabb yasir, bil-hayr. Ve kul Rabbi zdni alman ve Rabbi Rabb israhi sadri ve yasirli emri. Ve huluk deden min kabli. Ve ma tevhiki illa billah. Rabb-i ve yesirliyi emri dedik. İş, e dilimize kolaylık vermesini, işimize kolaylık vermesini Rabbimizden istedik. Sübhaneke la ilme lana illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Es salatu ve <vesselamu> aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin Evet Fatih suresine geçmiştik geçen hafta. İkinci ayete geldik fakat bir iki yeri daha hatırlamak bağlı ile şey yapalım. Biliyorsunuz elhamdülillahi fatırı samavatu vel ard diye girmiştik. Burada fatara kelimesi geçiyordu. Bu fatara kelimesi yaratmak olarak geçiyordu e, testirlerde, meallerde. Fakat e, bedi var e, ilk baştan yaratan, yaratmayı ilk olarak başlatan manasında bununla hemen hemen aynı mana e, verilmiş. E, biz buna farklı olarak şey demiştik hatırlıyorsanız. Tamam ilk baştan yaratmak ama bir amaç bir gayeye özgü e, yaratmak vardı Bedi'den farklı olarak bunun da şeyi e, bu onu tekrar bir hatırlatmak istiyorum Rum Suresi 30'a bakarsak Rum Suresi 30. ayete sayfa 400 e, 406'da Bu Suresi de bizim Kur'an sohbetleri kayıtlarında olan ayetlerden de özellikle bu ayetleri çok teferruatlı işlemiştir. O zamanlardan biri dinleyenler, hatırlarlar ya da hanif konusunu dinleyenler hatırlar. çok teferruatlı durmuştuk önceki senelerde. ve ekm vechheke'dittin hanifen o zaman yüzünü ikrame ettir dine ikamettir. Nasıl olarak <gülüyor> hanif olarak fıtrat Allah diyordu orada. Allah'ın fıtratı elleti fatara nası aleyhe. Öyle ki insanları onun üzerine yaratmıştır. Şimdi bakın sadece ilk olarak yaratmak olsa bu ayette teferruatıyla bu şekilde bildirilmez. Ee, yani Allah'ın fıtratı var ve insanları da onun üzerine yaratmıştır. Buna fıtrat diyor allah Teala Teala. Bu şu an istedi, işlediğimiz surede de ne diyor? Ee, semavatı ve arzı yarattı. Ama işte fatara kelimesi yarattı kelimesi de bununla birleştirirsek bir amaç, bir gaye üzerine, fıtrat üzerine. Bunu nasıl açıklamıştık? Eee Allah-u Teala ben gizli bir hazineydim hani bilinmek istiyordum diyordu ya. Orada da alemi halk ediyor, yaratıyor. Ama bir amaç var bilinmek. Başka bir ayet-i kerimede de ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Birisi kainat için bir amaç bir de özel akıllı mahlukata e, iradesi olan. E, mahlukata üç tane mahlukat var biliyorsunuz mahlukat sinsilesi özellikle öne çıkmış melekler cinler ve insanlar özellikle cinler ve insanlar neye e, hitap iradeye iradesel imtihana daha e, önde olan mahlukat özellikle bunlardan da kulluk etmesi bekleniyor şimdi bu kulluk etmesi bekleniyor ama Rabbimin buna uygun bir fıtrat yaratması, yaratmaması mümkün değil o zaman zulüm olmuş bu adalet değil. İşte ona uygun bir fıtratta yaratıyor. Semavatı ve arzı. Özellikle de cinleri ve insanları işte onda bu var. Bir de bir hadisi, hadisi şerif var. Geçen gün denk geldi. Bu duyduğunuz bir şeydir. Hani her çocuk Müslüman doğar diye bir arzı. şey vardı ya. Doğar. Bakın bunun aslı ne? Mamin mevludin illa Yüklendi. Ala fıtrat. Yani tam Türkçe'si şu, biraz değişik bir kalıp. Hiçbir doğmuş çocuk olmasın ki yoktur ki fıtrat üzerine doğmuş olmasın. Bu Arapçanın bir şeyi. Bakın orada Müslüman kelimesi geçmiyor burada. Bakın Nasıl? tekrar dinleyin. Ma min mevlüt. E, mevlüt doğmuş çocuk demek. Bunun çoğulu mevlut. İlla Yuledi doğmuş olmasın ala fıtrat. Fıtrat üzerine. Bakın bu fıtrat görüyor musunuz ne olmuş oluyor? Her çocuk Müslüman duara denk getiriliyor. Demek ki fıtrat e, Müslüman <gülüyor> fıtratı. Yani Allahu Teala her yeni doğmuş çocuğu kendisine kulluk edebilecek, yönelebilecek bir fıtrat üzerine yaratmış. İşte bugünkü ayete geliyorum. Yani birinci ayete geliyorum. Burada da Allahu Teala semavatı ve arzı işte bu fıtrat üzerine ilk baştan yararak, çatlayarak çıkarmış. Neden yararak dedim? Infitah suresi var biliyorsunuz. İnfitar suresinin o kelimesi, kelimesi de infitar kelimesinin kökü de yine Fatara'dan geliyor. Yani gök e, yaralarak çatladığı zaman. E niçin başka bir yarılmak çatlamak kelimesi kullanılmamış da Fatara kelimesi kullanılmış? Çünkü onunla beraber bakın burası çok önemli yeni bir yaratma sistemi başlıyor. Yeni bir sistem başlıyor. Bakın Arapçayla ilgilenenler var, tefsirde ilgilenenler var. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bunu öğrendikten sonra çok işime yaradı. Bir kelime ne kadar farklı gibi gözükse de kökenleri aynıysa uzakta, yakında, ileride bir yerde birleşiyor. Şimdi infitar, yarılma, çatlama diyeceksin ama fataraya ilk baştan yaratma diyeceksin. Bu olmaz. Birinci anlamı, önde anlamını söyleyeceksin ama... Kelimenin kökü itibariyle ilişkisini de bulacaksın, ilişkilendireceksin. O zaman haşa Rabbimi bu kelimeleri gelişi güzel kullanmış gibi olur. Hayır. İnfitar kelimesi ile fıtrat kelimesi ve yaratmak kelimesi fatara, fatır daha doğrusu yaratıcı. Eğer aynı köktense bunları bir çemberin içerisinde birleştireceksin. Ha Hepsi aynı mana değil ama aynı kökenden. O zaman ne oluyor? İlk baştan yaratma. Yaratma, fıtrat üzerine yaratma e, ve bir şeyin çatlayarak, yarılarak yeni bir sistem oluşturacak şekilde birdenbire ortaya çıkması olur. O da, ya. o da yaratma. Şimdi infiter olarak değerlendiriyorum. E, gök yarıldığı zaman deriyor değil mi? Evet. Şimdi bu, bu zaman ne oluyor? Yeni bir sistem ortaya çıkacak şekilde... Bir yaratma e, semavatı ve arz dediğine göre ilk başta da demek ki Allahu Teala'nın kün emriyle beraber bir sistemin e, tabiri caizse yarılarak çatlayarak o birdenbire ortaya çıkması manasına geliyor. Şimdi buradan ne oluyor? Demek ki kıyamette de Allah'ın El-Fatır ismi devreye girerek yeni bir sistemin ortaya çıkışı da var. Ama bu bir yumuşak bir şekilde olmayacak. Birdenbire ani ve çatlayarak yarılarak olacakmış bu. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de o Malikiyev-i e o kadar e, önem veriliyor. Hani deniyor e, ya bu e, kıyamet koptuğu zaman sadece dünyadaki sistem mi kapacak? Sadece insanların ölmesi mi olacak? Yoksa kainatın sistemi mi bitecek? İşte bu inktat bunu anlatıyor. Demek ki sistem yarılarak baştan oluşacak. Bir tohumun açılması, patlaması, yarılması gibi. Muhtanın yarılıp cibcibin cibcibin Ve sahara diyor ya Rabbim biz her şeyi musahhar kıldık. Kainatta ne varsa diyor ya Allah için. E, o zaman insanlığı basite alanlardı da, insanlığı basite alanlar İnsanın bir halife olduğu gerçeğini hafife alanlar da diyor ki ya koskoca kainat bu sistem yani bir insan için mi var oldu yok canım o kıyamet var tamam ama bu sadece insanlığın bir tipinden başlaması diye işi hafife alıyorlar. Ama işte biz bir infitar kelimesinden o kökünden ne anlıyoruz her şeyin yarılarak çatlayarak yeniden bir sisteme ortaya çıkacak. Bunu işte bu kelimeden anlıyoruz. İftar kelimesi bir de nerede kullanılıyor? Fatara kelimesi nerede kullanılıyor? ipucu verdim. İftar kelimesinde. Hani soru sorarsın da yanlışlık <gülüyor> cevap bilmece sorarsın. Öyle o da onun gibi oldu. İftar. İftar ne demek? Açma açma. Niye açıyoruz? Orucu. yazıyoruz. E şimdi bu kelimenin biraz evvel bahsettiğim kelimelerin ne alakası var? Olum açılıyor, olum açılıyor, Tolum açılıyor. açılıyor. açılması gibi o da açılıyor. İftar var ya. Ee, bunun zıttı zaten imsak değil mi? İmsak ne demek? Kapanı tutar, kapanı tut, daha tutup tutmak. Tut, tutma. tutmak İşte bu ikinci ayette de o var biraz sonra onu açıklayacağız ee, tutmaya girmeyeceğim ee, hemen Fahri Bey'e yöneldi kelimeye oraya <gülüyor> imsak kelimesine. çok güzel bir şey ee, bakın biz sizi diyor ayeti kerimede yemez içmez melekler yapmadık Bu ne demek? Demek ki yemek ve içmek insanın fıtratından. Biz imsakla beraber bu fıtratımızın özelliklerini tutuyoruz, yemiyoruz ve içmiyoruz. Ama Allah'ın müsaade ettiği gece vakti de ne oluyor? Artık iftar ediyoruz. Yani fıtratımıza dönüyoruz. Hatta Ramazan bayramının asıl ismine. Fatır. Fatır, yani, fatır. Fıtır, yani İyidül Fıtır, fıtır. Fıtır, fıtır Bayramı. Fıtır Bayramı ne? Tamam artık yaptınız bu bir ay süresince, siz fıtratınıza döndünüz, hadi kutlayın. Bak orada da var. Bir de ne sadakası var? Fıtır. Fıtır. fıtır. Ki zekat grubuna girer bu. İki tür zekat vardır, yani. birisi bu. Türkiye'de biraz hafife alınıyor. E, fıtır sadakası e, nisap miktarı gerektirmez arkadaşlar. Yani fakirin de vermesi gerekendir Biriktirecek bir sene boyunca, günde on kuruş olsun biriktirecek, fıtır sadakası verecek. Fıtır ne demek? Fıtratının sadakası. Yani şükür. Allah seni kulluğa uygun bir fıtratta yarattı, bunun da şükrünü sen vermek durumundasın. Üç kuruş, beş kuruş sonu değil ama bir şekilde vermek durumundasın. ilgili olmuyor Hı hı. Ee, aslında o sadaka doğru bu e, zekat olarak geçiyor. Yani Türkçe'ye fıtır sadakası olarak geçmiş ama neden? Hafifleştirilmiş. Aslında e, ben bazı kitaplarda gördüm zekat bahsinde geçiyor. Yani biraz e, daha e, ciddi. Ee, şimdi ayete gelebiliriz artık. <gülüyor> Böyle daha güzel oluyor değil mi? Yani geçen haftalarla bir bağlantısı oluyor. Bir arkadaşlardan uyarı geliyor. Bak bir de şöyle var diye. Öbür türlü ayetleri birbirine geçmiş olarak şey yapıyoruz. Ben böyle çalışmayı daha çok seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bir de bir şey daha var oraya da şey yapayım. Meleklerin kanatları vardı yani ya geçen. O konuda da bir şey söylemek istiyorum. Bekir Bey'i bir yerde okumuş, o güzel bilgi oldu. Sodom ve Gomorra, biliyorsunuz kavimleri var, helak edilen kavimlerden. O kavimde şöyle anlatılıyor, kavmin helakı sırasında. Onunla ilgili bir melek, yani orayı helak etmekle görevli melek... Sadece bir kanadını o şehrin altına koymuş ve yukarı doğru kaldırmış aşağı doğru geçirmek için, yere geçirmek için. Ve öyle bir e, yükseltmiş ki birinci gökü, göğün melekleri horoz seslerini duymuşlar. Şimdi bakın geçmiş devirlerde bunun anlaşılması biraz zordu. Ama boyutsal düşünmeye biraz daha biz artık daha alışık olduğumuz için bunu biraz daha iyi anlıyoruz. Şöyle ki, yani astronomik olarak yükseltse, yani çıkabileceği yer neresi değil mi? Fakat biz meleklerin o sesi duymasından anlıyoruz ki, yükseltilme birinci kat olarak ifade edilen sema, yani bu bizim e, atmosfer semalarından değil. Bilmiyorum. Çünkü meleklerin seması olarak geçiyor. Hı. Demek ki bir başka boyuta yükseltilmiş. Şimdi kanatla bunu ilişkilendirirsek, melekle ilişkilendirirsek ne var? Meleklerin kanatları bizim zannettiğimiz gibi kuşların, uçakların, helikopterlerin Hı. kanatları gibi aynı boyutta bir yerden bir yere götüren değil, boyut atlatan bir mekanizmanın işlevselliği içerisinde. Yani işte burada da hani ikişerli, üçerli, dörderli denmesinde de bir meleğe ne kadar çok kanat verilirse boyutlar arasında şey. o kadar çok seyahate elverişli bir mekanizması var demektir. Aynı zamanda bunu cihet yönüyle de anlamışlar kanat olayını aynı zamanda tesir yönünü de anlamışlar. Cihet yönüyle anlaşılması işte boyutsal farklılığın da bir desteği aynı zamanda. Diğer ile de şu olmuş. Biraz sonra göreceğiz. Allahu Teala Teala hizati kendisi de iş görebilir. Ama sistemi ve melekleri aracı da iş görebilir. İşte bu gördüğü her işte de melekleri bir vasıta olarak kılmış ve onun kanatlarında da yani yarattığı meleklerin kanatlarını da o koyduğu işin icrasına vesile bir araçta kılmış. Bunu da bu şekilde görmekteyiz. Biraz sonra burada zaten bu kelime geçecek. Orada daha iyi açıklanacağı düşüncesindeyim. Bismillah. مَا Allahu اللّٰهُ لِنَّاسِ min rahmetin. Fela yumsike leha ve ma yumsik fela mursile le min ba'dihi ve huvel azizül hakim. Bir genel bir manasını veririm. Ondan sonra e, teferruatına gireriz inşallah. Allah insanlar için bir rahmet nasip ettiğinde onu tutacak, engelleyecek kimse yoktur. Onu engellediği şeyi de ondan başka verecek, ulaştıracak kimse olmaz. O azizdir, hakimdir. Şimdi buradaki ma şart edatı olan ma. Ma'nın değişik şeyleri var Arapçada. Olumsuzluk maası da oluyor. İsmi mevsul denilen şey anlamına da gelen bir ma var. Burası. E, şart edatı olarak gelmiş ma ma yeftahullah Allah'ın açtığı, fethettiği e, yoktur ki kim için? linnas insanlar için yoktur ki min rahmetin, rahmetinden yani Allah'ın rahmetinden insanlar için Allah'ın açtığı bir şey yoktur ki Burada şart var işte. Fela mümsik leha. Onu tutacak kimse yoktur. Burada Allah'ın fethettiği diyor. Biliyorsunuz fetetha Açmak kelimesi geliyor. E, Fatiha'ı oradan da hatırlıyorsunuz değil mi? Kapalı bir şeyi açması manasına da e, geliyor. E, burada Allah'ın rahmetinden demesi, buradaki açtığı şeyin bir hayır olduğunu gösteriyor. Yok buradaki esre gelmesinin sebebi asıl orası cezimli. Ma yeftah orası. Ee, biraz teferruatına teknik şeyine girersek şart edatları geldiği zaman fiili muzari cezmededir. Bu fiili muzariyi cezmeden <gülüyor> şart edatları diye bir konu var Lem, orda. <gülüyor> evet, fiili muzari'nin başına bazı harfler gelir ki Sonunu cezmeder. Bu biraz teknik ifade mi? Arapça bilenlerin sayısı arttı, o yüzden burada açmak durumundayız. Dolayısıyla burada ma yeftah. Ama biliyorsunuz cezimle biten bir kelimeden sonra harf tarifli bir kelime gelirse geçiş esreyle yapılıyor. Buradaki o esre yazılma kuralı. Aslı bunun ma yeftah Allah. O şey ki Allah onu açtı. O şey ki Allah onu açtı. Ama işte şart edatı olduğu için açar ise yani seyli sağlı bir şekilde ifade etmek durumundayız bunu. Yani Allah rahmetinden insanlar bir şey için bir şeyi açarsa orada sali kullanmak zorundasınız. F'de onun cevabı, cevabı şart deniyor ona. Fela mümsik leh. Fela mümsik leh. Onun da onun için tutacak bir kuvvet ya da bir kişi herhangi bir şey yoktur. cümleleri gibi oluyor. Evet tabi şart cümleleri, ifli cümleler var ya şart cümleleri bundan birisi. Şimdi biz buradan rahmetin, bakın oradan min rahmetin ifadesi var. Min de İngilizce'de pardon de, Arapça'da denden manasına geliyor. Rahmetinden. Bu ne biliyor musunuz? Hani Allah, rah Allah rahmetini yüz kısma ayırdı da sadece birini dünyaya verdi hadisi şerifi var ya diğer kısımları da ahirette tecelli edecek diye bir şey var işte o min ona denk geliyor. Allah'ın rahmetinden yani Allah rahmetini yüzde yüzünü bu dünyaya vermiyor zaten verse mümkün değil insanlar bunu kaldıramaz. Hatta bu şefaat için şunu demiştik hatırlıyor musunuz? Bırak bu tarafı ahirette bile El-Rahim esması Allahu Teala tarafından direkt tecelli etse mahlukat yanarmış. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem aracılığıyla tecelli ediyor ki insanlara orada rahmet olarak ve şefaat olarak tecelli ediyor. Şefaatin işte bir hikmetini öyle açıklamıştık hatırlarsanız. Yani affeden Allah. Rahmetiyle cennete koyan Allah. Ama er-Rahim esmasının o esnada tecellisi bir anda o kadar kuvvetli olursa insanlar kaldıramıyor onu. İşte Resulullah aracılığıyla şefaat mekanizması devreye giriyor ki daha yumuşak kaldırılabilir olsun deniyor. Bakın rahmetinin hani yüzde biri deniyor ya Ahirette bile yani daha yeni bir yaratılış var. İnsanların bir şeyleri daha kaldırabileceği bir şey var. Orada bile tam bir dayanıkma dayanma yol. E bu dünyada nasıl olsun? Etna olan dünyada nasıl olsun? Hem ahirete saklıyor allah Teala ikram için hem de kaldırabilirliği yok. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Ee, bir büyük bir hidroelektrik santralinden çıkan elektrik direktman evimize girerse ne olur biliyor musunuz? Patlamak. Patlar. Elektrik rahmet mi? Enerji olma boyutuyla rahmet. Ama rahmet sınırsız verildiğinde rahmet olmuyor. Çünkü yani bizden kaynaklanan, bizim dayanıksızlığımızdan kaynaklanan e, tam tersi bir etki yapıyor. O yüzden Allah-u Teala bizim bu kaldırabileceğimiz sisteme uygun rahmetini de veriyor aynı zamanda. Rahmetini az göndermesi bile rahmet. Görüyor musunuz yani rahmet, rahmanın, rah, er rahmanın rahmetini verişteki kısması bile rahmet. Hani gaflet bile rahmet deniyor ya. Eğer mesela şunu diyor gafletin tersi zikir. İlginç değil mi gafletin tersi zikir olması? Zikrin tersi gaflet. Eğer biz sürekli Allahu Teala'yı hatırlama <gülüyor> modunda olsaydık kaldıramazdık. Gafletle bile Rabbim merhamet ediyor. Hatta e, tefekkür sahibi Evliyaullahlar bazen kafalarını dağıtmak için başka şeylerle uğraşırlarmış. Niye? Kaldıramıyor kimse. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile eve gittiğinde Hazreti Ayşe diyormuş ki konuş benle ya Ayşe diyormuş. Neden? Tecelliği o kadar çok ki dağıtması lazım onu. Hatta biz e, kadınları teskin edesiniz diye yarattık misalesi var ya ayet-i kerimede, liteskunu. İşte onun izahlarından da birisi odur. Yani bir anlamda artı eksi gibi teskindir yani aslında. Ama biz birbirinize düşman olarak kısmını genellikle yaşandığı için bu şey olmuyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem gibi ve Hazreti Hatice gibi Hazreti Ayşe gibi sistemi daha iyi anlayanlar olduğu zaman devrede bu karşılıklı ilişki Allah'ın muradını bir rahmeti olarak işte tecelli ediyor. Nereden geldik buraya? Min rahmetinden geldik. İşte e, min rahmetin e, denmesi o rahmetinden bir e, kısmı. Bu da teknik bir ifade yine arkadaşlar Arapça şeylerinden bahsetmemi istiyor. E, Hüseyin Hoca dedi ki burada min e, min beyaniye olarak da geçiyor. min beyaniye denilen bir şey var. Her min kendi anlamında kullanılmıyor burada. Eğer o cümlenin başında ma geçmişse o ma'nın e, açıklaması oluyor. Yani Allah'ın açtığı şeyin rahmetten olduğunun burada göstergesi oluyor. İzah ettiği için, beyan ettiği için, açıkladığı için de orada ona min beyaniye deniyor. Onun anlaşılmasında şeyi buymuş, Arapça bilenler için söylüyorum Kayhan Bey. Min orada devreden çıkarsan da anlam bozulmayacaksa o min beyaniye oluyor. İkinci şey de o cümlenin başında ma gibi bir edat oluyor. Hani bu hiç Arapça bilmeyenler için teferrat gibi gözükebilir ama her kesime hitap olduğu için bu bizim sohbetler. Bunun da ifadesi olsun dedik. Şimdi e, ikinci kısmına geçelim. E, i̇msak'ı orada daha iyi açıklayacağım. Vema fela mümsik, şey onu tutacak yoktur. Şimdi bakın e, burada imsak kelimesini tutmak kelimesini daha iyi anlamak lazım. Fetihaya ne demiştik? Kapalı olan bir şeyin açılması. Şimdi kapalı bir şey açılacak, yayılacak. İmsak da onu mesekede, imsak da tutmak oluyor. Sanki engellemek manasında, mani olmak gibi. Yani e, birisi cömert, hani para kesesi var diyelim, para kesesini açıyor, dağıtacak. Birisi de onu engellemeye çalışıyor, elini tutmaya çalışıyor, yapma yapma diye. İşte tutacak yoktur dediği o. Yani bazı yerlerde hapsedecek demiş. Niye göre hapsetmek? Yani işte kapalı tutmak, e, engellemek e, bağımında. Yani Allah e, bir şeyi açmak istediğinde onu kimse e, tutamaz. Buradaki mümsik leha dediğindeki her zamiri de müennes bir zamir. Nereye gidiyor burada? Rahmete gidiyor. Rahmetin de sonundaki e, kapalı T var ya, t marbuta dediğimiz, o da onun mühendislik alameti e, oraya gidiyor. Yani rahmetini tutacak e, yoktur. Neden orada Hu denmemiş de H denmiş? Çünkü Hu olsa Allah'a gider orada. Ya hangi mahlukat onu tutabilecek potansiyelde, kapasitede, yaratılışta olur mu? Ancak rahmetini engelleyecek bir şey olabilir demek bu. Yani Allah'ın elini, Allah'ı tutmuyor haşa, Allah'ın elini tutmuyor, rahmetini tutuyor. Geçen dersteki zamir en yakınına gider dediğiniz tam bir örnek işte. Evet, bu zamir konusunu işledik de geçen Arapça dersinde, e, zamir en yakınına gider demek. Bir de şöyle bir kayda var, bir yerde zamir gördüğünüz zaman, bu sadece Arapça'ya özgür değil, bütün dillerde öyledir, muhakkak öncesinde onun açık olarak direne getirildiği bir kısım vardır. İşte burada geriye gittiğinizde onu tarıyorsunuz. Ne maçıktı orada? Rahmet. Niye rahmete gittiğinin delili de ne? Orada mühendis dişil olarak kullanılmış. Burada. Bugün biraz fazla mı teknik oluyor bilmiyorum ama. Neyse. Evet devam ediyor. Ve ma yumsik Onun tuttuğunu da onun tuttuğu şeyi de. Burada da fail burada Allah. Yine şartlı, Yine şartlı geliyor orada. Bakın burada açık cezimli gelmiş. Hı. Sonunda elif lamlı bir kelime olmadığı için. وَمَا يُمْسِكْ fela مُرْسِلَ lehu. Onu da gönderecek olan yoktur. minbadehi bundan sonra. Yani Allah kada ettikten sonra, onu tutmaya karar verdikten sonra da onu gönderecek yoktur. Şimdi burada ilginç e, yukarıda <gülüyor> fetaha kelimesinin zıttı emseke kelimesi geçtiği halde aşağıda emse emseke kelimesinin fiilinin zıttı fetaha gelmemiş. Yani orada e, mürsil kelimesi yerine fatih de kullanılabilirdi. Fatih ne demek? Açıcı. Açı. Bakın yukarıda hemen e, aynı ayette yukarıda iki fiil var. Fetaha kelimesi ve emseke tutmak kelimesi ama aşağıda emseke ortak yer değiştirmiş. Ama e, fetaha kelimesinin ismi faili olan Fatih gelmemiş ne gelmiş burada? Mürsel gelmiş yani Ersele fiili gelmiş bu seferde. Rabbim burada bize e, müthiş bir şekilde ders veriyor. Neyin dersini veriyor? Şunun anlamını veriyor. Diyor ki, bakın elime bir bakın. Feteha emseke. Yukarıda iki elimi gösterdim. Ama aşağıda emseke ersele. Demek ki Feteha ile ersele benzer manada. Yani açmak ile göndermek Rabbimin buradaki ifadesiyle benzer manada. Peki niye böyle kullanmış mı? Hemen birinci ayete bakıyoruz geçen önceki ayete. Melekleri ne yapıyormuş? Cahil melaketi rusul yapıyormuş. Elçi yapıyormuş. Bak oradaki rusul kelimesi ile buradaki ersel'e kelimesi aynı kökten. Rusul ne demek biliyor musunuz? Yani rusul, resul kelimesinin çoğulu. Yani elçi ama nasıl elçi? Gönderilen elçi. Ersel'e göndermek demek gönderilmiş elçi. Yani şunu demek istiyor Rabbim. Yani Fetaha kelimesiyle, Ersele kelimesinin aynı olmasıyla Allah rahmet hazinesinden açıyor ya bu gönderme işini, irsal işini hani irsaliye diyoruz ya Ersele işini Bazen melekleri vasıtasıyla var. yapıyormuş. Bunun dışında, Bunun dışında da yapmıyor. Neden? Biraz evvel dedik. Bir hizati kendi yapsa ne oluyor? Kaldırılamıyor ona şiddetinden. Ama melek vasıtasıyla hani diyor ya biz bir kimseye vahiy edeceğimiz zaman ya bir perte arkasından ya rüya ile falan diyor ya şey yaparız. Neden? E kaldıramaz kimse. Allahu Teala bir rahmetiyle tecelli eksi onun şekilde kaldırabilecek yok. Bir tek Peygamber Efendimiz sallallahu ve nerede geldi direkt olarak? Miraç'ta geldi. Diğerleri Musa, da, e, da, e, da, e, da, e, Diğerleri şey vasıtası, Cebrail vasıtasıyla geldi. Değil mi? Benim bildiğim öyle. Direk olarak e, e, vahiy olunan bir tek ben e, Miraç değilmiş, gecesindeki e, Amel-i Resulü'nün amel Resulü olduğunu biliyorum. Var mı başka bildi, bilmediğim olabilir? O. Neden? O da özel bir sistem var orada. E, teferruatına girmeyeceğim. O var. İşte Resuller yani buradaki ifadesiyle şey, şu anlaşılmasın. Geçen gün biri uyardı beni. E, siz uyardınız. E, ben niye uyardığınızı anlamamıştım. Sonra jeton düştü ben de. Şimdi tabi Kur'an'ın içerisinde Resul kelimesiyle ilk defa karşıdan kimse bunun peygamber olduğunu düşünüyor. Allah Allah peygamberden başka Resul mü diyor? ama Kur'an'ın içerisinde sürekli dolaştığınızda görürsünüz ki Resul ifadesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Nebi ifadesi sadece peygamberler için kullanılıyor ama Resul ifadesi peygam bizim bildiğimiz peygamberlerin dışında da diğerleri için kullanılabiliyor. Bunlardan birisi melekler. Ee, i̇nsan için bile kullanılıyor. Yasin suresi içerisinde e, e, Hazreti İsa'nın havarilerine biz resul olarak gönderdik diye ifade var. Ee, başka ifadeler de var bununla ilgili. Ee, hani orayı anlamamıştım neden ikaz etti diye. Ama buradaki ifadeyle Allahu Teala meleklerini resul olarak vasıta olarak aracı olarak kullanıyor. Ne için kullanabilir? Mesela bu Allah fethettiği için diyoruz ya bir vahiy olarak kullanabilir. İki biliyorsunuz insana da vahiy geliyor ama biz ona vahiy demiyoruz ilham diyoruz. Yani Allah'ın ilka ettiği hibe ettiği ilimler olarak diyoruz bunu. Allahu Teala bunu verebilir istediği insana bunu verebilir. Hani bizim kendisine ilim verdiğimiz diyor ya. Mesela Hızır aleyhisselam diyoruz. <gülüyor> Mesela e, firrasihule fil ilim diyoruz. ulul elbap deniyor. Bunlara Allahu u Teala'nın özel olarak verdiği ilimler var. İlka ettiği ilimler var. Bunun da işte geldiği söyleniyor. Hatta şairlere gelen ilham var ya, bunun Cebrail aleyhisselam pozitifini söylüyorum. Cebrail Aleyhisselam tarafından geldiği söyleniyor Hatta bir hadis şerifte Peygamber Efendimizin şairlerinden biriyle Hasan bir sabit sab, e, Hasan bir sabit de o yanlış anlıyorsun. ya da kap e, Aleyhisselam e, Kabbim Malik ya da Hasan bir sabit olması lazım Allah seni e, Ruhul Kudüs ile desteklesin diyor dua ediyor Peygamber Efendimiz Ruhul Kudüs ne Cebrail Aleyhisselam desteklediğinde ne de olacak şairi? ilham gelecek. İçinizde şiirle ilgilenen oldu mu bilmiyorum. Hadi ya bir şiir yazayım diye şiir yazmıyorsunuz. Bir şeyler geliyor i̇lham. ve ilham geliyor yazıyorsunuz. İşte o ilhamın da melekler vasıtasıyla geldiğiyle ilgili bir rivayet var. Yalnız her gelen ilham pozitif olmayabilir. Çünkü bir ayet kerimede diyor ki şeytan onlara vahyeder diyor ilham eder onda ona tabi olurlar diyor. Yani her gelene de biraz dikkat etmek lazım. Hani geçen hafta diye açıkladık ya şüphe şek ile yakınının farkını şüphe de benzemek kökünden de. Ya bu rahmeti bir şeye benziyor ama bak benziyor ama şuna da benziyor yok yakin öyle olmaz. Yakin geldiği zaman, bak geldiği zaman diyorum yakine gidilmez. Yakin gelir, öyle benzememe şu bir olmaz yani. Aleni'dir. Yakinde haniflik var. Yakinde haniflik var. Haniflik şöyle yönelmede sizin yaptığınız ama Allahu Teala cevap olarak geliyor. Burada da Nahil suresinin son ayetindeydi. neydi? budu <gülüyor> kulluk edin ibadet edin. <gülüyor> Hatta yedi ekel yakin, yakin gelinceye kadar. Bakın yakin gelinceye kadar, sen yakine ulaşıncaya kadar değil. Maalesef o anlaşılmış. Bir de onu sadece ölüm olarak söylemişler. Tamam ölüm de bir yakindir. Net, şeksiz, şüphesiz, gerçekleri aleni olarak karşılaşmaktır ama perdeler kalktığında, hani onların bir geçen şeyde diyordu ya te telaşlandıklarını görsen meselesinde ama yakin Allah tarafından gelen şüpheye ve şekke yer bırakmayacak hakikat gerçektir. Ee, bu şekilde. İşte bu şeyden Feteha kelimesiyle Erselen'in burada şeyini gördük. Demek ki özet olarak Feteha, emseke, bir de fatara birbiriyle alakalı kelimeler. Feteha ile ersele bu anlamda ilişkili. Ve hüvel azizül hakim. Şimdi Rabbim iki şekilde öğretim yapıyor. Biz sen esmaları tanımak mı istiyorsun? Bu Orkun arkadaşım var bugün katılamadı. O ses kaydından dinler inşallah. Esmalarla ilgili bir tefekkür ediyor şu sırada da onunla ilgili bir bilgi olur. Ee, size de bilgi olur <gülüyor> Dursun Bey. O da esmaları çok merak ediyor. Rabbim e, bu Kur'an ile aynı zamanda kelimeleri de öğretiyor. Şöyle ki ayetlerin sonunda ikili genellikle esma terkipleri vardır. Azizül Hakim, Ali Hakir, Semihül Basir gibi. Burada iki metot var. Birincisi sen bu esmaları merak mı ediyorsun? Oradaki ayeti tefekkür et. Esmayı bulursun. Sonra Esma'yı öğrendin mi? O ayeti mi teferruatıyla anlamak istiyorsun? O Esma ile, o gözüyle o ayete bak. İşte Rabbim bir şeyi öğrettikten sonra o zaman bütün kitabı yay bunu. Kur'an'a yay. Ne olur? E ondan sonra 99 Esma'yı hüsnayı anladığın gibi Allahu Teala'nın sistemini de anlarsın. Bir de başkalarının anlayamadığı gibi o ayeti de anlarsın. Çünkü öğreten Allah. Allah öğrettiği zaman Hakkı çok daha farklıdır. Ee, geçen hafta da söyledik, hatırlıyorsunuz. Ha, şunu tekrar söylemek istiyorum. Bunu ara sıra vurgu yapacağım. Siz, e, şey yapın. Bu bilgi çok işinize gidecek. Biz diyor bu Kur'an'ı ap açık bir Kur'an açık bir Arapça ile indirdik diyor. <gülüyor> ne o kelime ne? Lisânül Arabiyül Mübîn. Lisan dil demek. Lisan. Allah'ım lisanı açıklamak zorunda kalıyoruz Yani Ne kötü bir duruma geldik. Tövbe lisan Lisan, lisan. Arap, Arabiya, Arapça lisanı. Mübin ne demek? Açık. Açık, aşikar. Ama bu yetmiyor. Açık, aşikar değil. Mübin kelimesinin içerisinde bir de ismi fail dediğimiz bir özellik var. İsmi fail olunca etken, açıklayan. Bak bu açıklayan kısmı devreye girmemiş mi izahda ama ben coştum bunu öğrendiği zaman. Hatta bugün gelmedi Ahmet diye arkadaşımız var. Ee, o bu kelimeyle ben de artık Arapçaya saygım çok daha arttı. Ben daha ilgileneceğim dedi bu bir şeyle. Ne demek açıklayıcı? Yani Allahu Teala öyle bir Arapçayla indirmiş ki Arapçanın o fasih olan kurallı kısmı, ma kelimelerin manasıyla girince ayeti de açıklayıcı oluyor. İşte bu Azizül Hakil mesela esmalardan baktığınızda Allahu Teala öğretmiş oluyor onu. Neyle? Yine Arapçayla. Hani şek kelimesinden şey yapmıştık hatırlıyor musunuz? Şüpheden gelmişti O tekrar örüyün veren örneği. Şek ne demekmiş? Bir şeyi uzunlamasına yarmak demiş. Mesela sandviç ekmeğini aldınız ya böyle yarıyorsunuz ya hani şakkıl kamer gibi yardığınızda ne çıkıyor? İki tane birbirine eşit parça çıkıyor. Yüzde elli, yüzde elli. Ya siz e, ikisi arasında karar veremiyorsunuz. Bu mu, bu mu? İşte şek bu. Yani şüphe anlamında, tereddüt anlamında bu. Yüzde elli, elli olması. Ama yüzde elliden bir taraf yükseğe çıktığında ne oluyor bu? Zan oluyor. Yüzde yüz hakikat değil ama zan oluyor. Bak bir kelimeden siz şüphenin şeyine gelinmiş oluyorsunuz, manasına girmiş oluyorsunuz. Bunun gibi Allahu Teala... Arapça ifadelerle derinine daldığınızda işte bu biraz evvel fatara kelimesinde öyle ya benim açıkta ne ilmim var ki ama ben şuna inanıyorum Rabbim bunu Arapça olarak indirdi ben Arapça bir kökenine teferruatıyla girdiğimde fıtrat kelimesini daha iyi anlayabiliyorum. Dolayısıyla o manaya daha derin girebiliyorum ben yıllarca şey okumadım ilahiyat okumadım Arap değilim buna vakıf değilim ama ben bunu alemlerin Rabbı olan Allah'ın indirdiğini biliyorum. Ve Allah'ın ve yesterne Kur'an'e zikri dediğimi de biliyorum velakat. Yani yemin ediyor Rabbim. Yemin olsun ben Kur'an'ı çok çok kolaylaştırılmıyor. İşte ile bir Arapçanın bir iki kelimesinin kökenine bindiğinde sen girebiliyorsun şeylerin Allah'ın izniyle. Allah'ın öğretmesiyle. İşte mübin bu. Açıklayıcı. Açık ve açıklayıcı. O yüzden e, biraz daha manalarına girmek lazım. Biraz daha Arapça ile ilgilenenler için söylüyorum. E, bu şekliyle manasını anlamak için biraz daha gayretli olmak lazım. Küçük bu gayretin sonucunda Allahu Teala size ilim kapılarını açıyor. Sisteminin e, şifrelerini gösteriyor. Daha ne olsun? diyebilir miyiz ki Arapça'yı öğrenmeden Kuran şeyini erişemezsin Hayır kesinlikle hayır. E, hayır kesinlikle Allah, Allah hayır e, bakın e, fa, e, fıtrat kelimesini bilmek için Arap olmaya gerek yok fıtrat kelimesini bir düşün fıtrat kelimesinin ne olduğunu fıtrat üzerine yaratmanın ne bunu olduğuna ne gidersin peki Allah, niye peki o izahı yapıyor ne diyor ben diyor bunu Arapça olarak diyor, şey yaptım Kur'an'ı yazdım şu, Şunu demek istiyorum bakın benim bu Arapçayla ilgilendikten sonra e, daha fazla ufkum açıldı ama ben Arapçayı bilmeden evvel de meallerine girip o tefsir tefsir dolaştığımda meal meali dolaştığımda da Allah'ın izniyle birçok e, açılımlara girebiliyordum. Bir şekilde, bir şekilde açılıyor yani. Ama Arapça size artı bir destek veriyor. Ufku açıyor. Ufku açıyor. Ama şu demek değil ki bu Kur'an anlamak için sadece Arapça bilmek şarttır manasında değil. O zaman bütün Arapların alim ve evliya olması da. Bütün ilahiyat fakültesi mezunlarının alim ve evliya olması da Hayır. Mesela size bir şey anlatayım son dakikalarda sorduğunuzda söylüyorum. Ben Ümre'ye gittim. Ee, Ümre'de bizi çok kale almıyorlar. Yani çok değer veriyorlar ama ilmimizi çok kale almıyorlar. Herkes orada Kur'an okuyor. Türkler namaz kılar. Başka bir şey yapmaz. O manada Kur'an'a uzaklıklarından ötürü biraz burun büküyorlar. Ağız büküyorlar. Oturduk. Ben de o, o toplulukla beraber şey yapıyorum. Kur'an okuyorum. Sonra bir yeri gösterdim Fatiha suresinde. Allahu Alem esratı müstakim olayını. Müstakimin ismi faili sıfat olduğuyla kelimenin köküne yerler. Ya gözleri açıldı biliyor musunuz? Ve birbirlerine göstermeye başladılar. Ve bana dediler ki ya bizim ana dilimiz Arapça ama biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Hiç böyle düşünmemiştik. Ondan sonra bana saygıları arttı. Niçin? Arapça bilmek... Derinliğe girmek anlamacı yeterli evet, olmuyor. Türkçe'de öyle canım. Türk yani kanıksanmışlık oluyor. Ama dışarıdan bir gözle daha ile baktığınızda ana dili Arapça olandan daha farklı bir anlayışa Allah'ın izniyle Allah'ın açmasıyla ulaşabiliyorsunuz. Allah'ın istediği sadece onun kitabı olduğunu anlama, idrak etmek ve bir şekilde mesai harcamak. Allah'ın izniyle kapılar açılıyor. Mesela size bir kapı açma yöntemi daha söyleyeyim. Geceliğin kalkın diyor tevcüde. Ayetleri tertil ile okuyun diyor. Ağır ağır yani. Size diyor ağır bir yük indirilecektir. Ne demek bu? Siz mesai harcayın, geceliğin, herkesin uyuduğu bu vakitte kalkın, ayetler üzerinde düşünün, tefekkür edin. Sana, ben sana manasını hem de ağır bir şekilde göstereceğim diyor. E bunun için Arapça gerekli değil ki. Arapça bir araç onunla kullanırsın. Düşün düşün düşün Rabbim sistemin sahibi olan Rabbim sana kapılarını o anlamda açacaktır inşallah. Bizim eksikliğimiz gayret arkadaşlar. Bir de bu kitabın Allah'ın e, alemlerin Rabbi olan kitap ve peygamber efendimizin mucize göster dediğinde gösterdiği kitabın mucize olmasını yeterli anlayamamızdan dolayı. Anlayamamızdan dolayı. E, i̇nanıyor musun Allah'ın kitabı olduğunu inanıyorum iman ediyorum ama im kabul etmek yeterli değil. İnanıyorsun da ne kadar inanıyorsun? İnanıyorsun ne kadar gayret gösteriyorsun? Ee, biraz aşka geldim. Bir sıra bakmayın. Ee, bu anlamda. Ve hüvel azizül hakim. Azizül hakim ne demek? Mutlaka. Yine esmanın aziz, izzet <gülüyor> kelimesiyle aynı zaman, aynı şeyde en yakın şeyi izzetinden dolayı mağlup edilemez demek. El galib esmasıyla ile çok yakın alakalı. Biraz daha e, semavata özgü bir esma şey ise hakim ne demek? Hüküm Hikmet. ve hikmeti biliyoruz hakemi de biliyoruz Türkçe şeylerinden beraber hikmetleriyle yaratıp sistemde hükümdarlık kuran hakim demek. Bakayım biraz daha teferruatlı yazmıştım onu bulabilirsem. Evet. Bakın Allah aziz ama tek esma ile şey yapmamış. Aziz ama hakim olan aziz. Yani sadece aziz değil. Hakim olan aziz. Yani hakimliği ile fail olan aziz. Her şey isabetli diyor. Ne demek? yarattıklarınınla ilim ve hikmet yaratıp hükmünü incelikleriyle hakim kılarak izzat izzet sahibi olup yenilmeye. Bakın sadece aziz olsa aziz galip ama faill failliliği e, önde değil. Hakim olmasıyla yani hükmünün hakim olmasıyla yeryüzünde de o izzetliğini, yenilmezliğini e, yeryüzünde de hakim kılıyor. Burası anlaşılıyor mu? Haşmetini... Hı. Yani e, haşmetine ne diyebiliriz? haşiyetini dağılıyor. haşiyetini hükmüyle e, uyguluyor ama bu uygularken bir şeyden e, bir şeyi vasıta kılıyor. O da ilim ve hikmet. Ayetin tamamını açıklıyor zaten işte. Yani nedir? İstediği zaman veriyor, istediği zaman vermiyor. Aziz olması, hiç kimsenin onun önünde duramaması yani. Evet. Daha sonra da Çok güzel. Hı -hı. Hakim yani hikmetli olmasını yine ayet olarak açıklıyor. Bunu şey yapın hikmetini açıklayın. Dilediği zaman vermiyor. Dilediği zaman vermiyor. Evet diledi bakın diledi. şeye bir bakın. Nezim birinci ne? ayetin sonuna bir bakın. Daha iyi anlayacaksınız. Evet. İnnallâhe alâ şeyin kadir. Her şeye kadirdir. Kadir ne demek? İki manaya gelir. Kadere biliyorsunuz ölçmek demektir. Her şeyi bir ilim. Yöntem kural üzerine bir ölçüye göre yaratmıştır demek aynı zamanda da her şeye kadirdir dilediğini dilediği gibi yapar kimseye de yani tırnak Mesela. içinde insan göre hesap vermez yani dilediğini dilediği şekilde de yapar manasına gelir işte burada da azizle bitmiş yenilmeyen mağlup olunamayan ya bu da onun işareti işte. Yani dilediğine e, rahmetini açtığı zaman onu tutacak yoktur. Tuttuğu zaman da onu oradan alıp da başkalarına dağıtacak olan da yoktur. Bu da onun izzetidir, bilinmezliğidir. Bunu hem bir hizatiyi kendi kudretiyle yapar, aynı zamanda da öyle bir sistem koymuştur ki Efendim elçileriyle beraber hem de kural kaideleri öyle bir sistem koymuştur ki bunu da hükmüyle o şekilde de icra eder. Dolayısıyla bu hakim yeryüzünde olan yansıması tabi semavatta da var da bizim anlayacağımız şekilde. Yeryüzünde hakimliği ama aynı zamanda da izzeti var. Zaten başka ayetlerde de geçiyor. E, i̇zzet diyor e, tümüyle an diyor. Allah'a aittir. Bu ilerleyen sayfalarda göreceğiz bunu. Başka yerde de izzet bütünüyle Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir. Yani onlar diyor izzeti başkalarında mı arıyorlar diyor kafirleri, müşriklerin yanlarında mı alıyorlar? Hani bilseler ki izzet diyor tümüyle Allah'a aittir. Yani sen izzetin Allah katında olduğuna inanır da Allah'a yönelirsen Allah sana izzet veriyor. Bu izzetin de asıl şeyi asıl ahirette gözükecek. Bu tarafta adam yerine konulmayanlar Allah'ın muiz esmasıyla beraber, izzetlendirici, aziz kılıcı esmasıyla beraber o tarafta öyle bir konumda olacaklar ki arkadaşlar ağzı açık kalacaklar. İkramın çok ötesinde yani ikram ediyor ama izzet şeref veriyor. Yani bakın bu tarafta adam dilenci gibi, adam böyle miskin gibi verilmiyor. Ama ahirette o sahnelerde e, o verilen elbiselerle o tahtların üzerlerinde e, başlarına geçirilen taçlarla boyunlarına geçirilenlerle önlerinde ve yanlarındaki nurlarla bunu ayetlerde görmüşsünüzdür. Öyle bir konumda oluyor diyor ki ya bu kim? Bu nasıl? E bu bizim şey değil miydi ya? Mahalledeki adam yerine koymadığımız mıydı? Ama Müslüman da Allah el mu'iz esması onu izzetli kılınca. O çok farklı oluyor. Bunu inşallah Allah hepimize nasip etsin. Hem bu dünyada izzet sahibi etsin. Hem de e, ahirette e, o muiz esmasıyla ona e, ulaşanlardan e, eylesin. Evet. E, bu aziz ve hakimle ile üçüncü Ayetin de alakası var ama bugün süre yetmez. Zaten hep ayetlerin birbirleriyle ilişkisi var. Şunu da unutmayın. Bir ayet neyle başlıyorsa aslında onunla da devam ediyor. Ayetleri birbirinden ayırmamak lazım. İşte gördük ki kadirle bitiyor. Külü her şeye kadirdir. Onun da nasıl olduğunu Allah-u Teala şey var. Mesela Enam suresinde ne var? Allah sana bir sıkıntı verirse onu ondan başkası gidiremez. Sana bir hayır verirse de o şüphesiz her şeye bakın ne kadirdir. Bak orada da bütün her şeye kadir olduğunun yukarıda burada birinci ayette geçmiş. Burada geçmemiş ama öbür tarafta ikisinin birleşimi biraz evvel okuduğum Enam 17'de ikisini birleştirmiş. Allahu u Teala e, bizleri, bizlere rahmetiyle muamele etsin. Amin. Bizlere o rahmet hazinesinden fetih. El, e, El Fettah esmasıyla açsın ki o açtığı zaman onu ondan giderecek, o rahmetini tutacak yoktur. Allah da bize e, o rahmet esnalarından kapatmasın, e, tutmasın. Çünkü o tuttuğu zaman da onu ondan giderecek yoktur. Allah bize e, El Aziz ve Hakim esmasıyla da güç ve kudret versin yeryüzünde onun e, Müslümanları e, olarak. Ve bize hem bu dünyada hem ahirette de azizlerden eylesin. Sadakallahül azim.